Merhaba Açık Dergi Programında Halk Takmi Bölümünü dinliyorsunuz. E, bugün 1 Nisan. Halk Takviminde Nisan ayı ve Nisan bir şakası mevzuna girmeden önce e, Nisan adı nereden geliyor? Birkaç notla ondan bahsedelim. Nisan veya Nisanlu Mezopotamya takviminde yer alan ay isimlerinin birincisi. Yeni Asur devri metinlerinde ay isimleri şöyle veriliyor: Nisanlu, Ayaru, Simanlu, Duuzu, Abu, Alulu, Tahshitu, Arasamna. Kisliumu, Tebetu, Şabatu, Addaru. Bu ay isimlerinin bir kısmı hiç farklılık göstermeden bugün kullandığımız takvime geçmiş. Hatta Julian takviminin kabulüne kadar Romalıların kullandıkları takvim de aslını oluşturmuş. İslam coğrafyasında kullanılmış olan dini takvim de aynı Mezopotamya takvime dayanıyor. Hande duymuş Florioti'nin arkeoloji ve sanat yayınlarından çıkan Eski Yakın Doğu Üzerine Notlar adlı kitabında Nisan Nuay'ı, Eski takvim metinlerinde Sümerce-İtibarak terimiyle gösterilmekte ve birinci ayı ifade ediyor ve günümüz takviminde Mart ve Nisan aylarına karşılık geliyor. Bugünkü Nisan ayının son bölümü ise Mezopotamya takviminde Ayaro ayına denk geliyor. İş Kültür Yayınları tarafından yayınlanan Babil Hemeroloji serisi uğurlu ve uğursuz günler takviminde Nisanlu için şu bilgiler veriliyor. Nisanlu iyi bir ay. Ve taze mahsul anlamına geliyor. Sümerce nesa sözcüğünden türediği belirtiliyor ve ilk meyvelerin sunulduğu zamanı müjdeliyor. Deniz Gezgin'in doğa defterinde Nisan ayı hakkında şu notlar düşünmüş. Nisan ayının gözü yaşlıdır. Bu yüzden Nisan yağmak, yağmur yağmak anlamına gelir. Bu ay, yağan yağmurlar iyidir ve yılın en bereketlisidir. Nisan aynı zamanda aprilios yani açmak demektir. Süryanice'de Akitu yani Arpa diye çağrılır. Ağaçların çiçeklenişinin kutlandığı aydır. Bir de Roma takvimde ne diyor Nisan ayı için ona bakalım. 4. ay Nisan. Tanrıça Venüs'ün kutsal ayinleri. Kadınlar onun onuruna yıkanırlar. Ovidius Nason'un Fasti eserinde de şunlar var. Eski yıllıklarla gün ışığına çıkarılan festivalleri nedeniyle terennüm ediyorum. Hem doğan hem batan takım yıldızları yeryüzünde. Dördüncü aya geldik. En çok senin yüceltildiğin. Biliyorsun Venüs, bu ozan ve bu ay senindir. İlerlesin gemim ilerleyebildiğince rüzgarları serken. Yine de takvimimde herhangi bir bölüm seni etkilemeliyse, bulabilirsin Sezar. Nisan ayında etkilenmen için bir neden. Sana kadar iner bu ay. Büyük soy ağacıyla ve senin olur evlat edindiğin soylulukla. Roma takvimi böyle. Gelelim Anadolu hak takviminde Nisan ayına. Halk kültürü uzmanı Ergün Veren'in çalışmasına göre bu ay, halk takvimine göre de yağmur ayı. 2 Nisan gününden itibaren yağmur mevsimine giriliyor. Mart yağar Nisan övünür, Nisan yağar Mayıs övünür, Mayıs yağar yıl övünür denir. 8 Nisan'da kırlangıç fırtınası, 9 Nisan'da Mart 30'u veya 9'ların üçüncüsü denen gün fırtına yapabilir. Halk arasında Mart 9'u, 9'un 9'u, o da olmazsa 30'u sözü, Sayılı günlerden kabul edilir. 18 Nisan, Abrul 5'i veya April 5'i denilen Rumi takvime göre Nisan ayının 5. gününe, Miladi takvime göre de 18'ine karşılık gelir. Halk arasında kork Abrul'un 5'inden, sığırı ayırır eşinden gibi atasözleriyle de anılır. Bu günlerde çift sürülmeyeceğine inanılır. Fırtınalı ve soğuk günlerdir. Bağ ve bahçe işleri ancak bugünden sonra başlar, fidan dikimi ve yonca temizliği yapılır. Ve ay sonunda 20-25 Nisan aralığında Sitte-i yani öküz soğukları var. Bu dönemleri sırası geldikçe konuşacağız. Haftaya bizim programımız yok. Çünkü Açık Radyo'nun geleneksel dinleyici destek projesi özel yayını dönemine giriyoruz 6 Nisan'da. Ee, destek vermek isterseniz telefon numaramız 0212-343-4141 veya acikradyo.com adresinden destek olun düğmesine basarak katkı verebilirsiniz. Hep birlikte Açık Radyo demenin tam zamanı. Bugün 1 Nisan, şakalarıyla ünlü bir gün. Tarihine gelince aslında Antik Roma'da 25 Mart'ta Hilarya adında bir yeni yıl kutlamasının 1 Nisan'a kadar uzadığı belirtiliyor. Ayrıca çok tanrılı dönemlerde Fus de April adında 1 Nisan bayramı kutlandığı da biliniyor. Eski çağlarda Saturnalia, Holi, Festus Fatorum, veya Lut festivallerinden birinin devamı olduğu da söyleniyor. Ancak yaygın söylence şu şekilde. 1564 yılında Fransa Kralı 9. Charles ya da 9. Charles yıl başlangıcını Ocak ayının birinci gününe alır. Daha önce Avrupa'da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart'tır. O zamanki iletişim şartlarıyla Charles'un bu kararı fazla yayılmadığı için insanlar eski bildiklerini uygulamaya devam ederler. Ve 1 Nisan'da kutlama yaparlar. Yeni takvime geçenler ise eski yılbaşından devam edenleri puazön davril yani nisan balığı veya aptalları olarak nitelendirirler. Yıllar içinde tüm Avrupa'ya yayılarak hediyeleşme ve uydurma haber verme şeklinde bir şakalaşma geleneği yayılır. Türkiye'de de özellikle 1920'li ve 30'lu yıllarda gazetelerin bir nisan latifeleri başlığıyla uydurma haber şakaları pek meşhur. Birkaç örnek verelim. 1929 yılının 1 Nisan'ında Cumhuriyet gazetesi İstanbul'un üzerinden geçecek zeplinin hediye paketi atacağını duyurdu. Halk meydanlarda hediye bekledi. Vakit gazetesi de aynı yıl Troçkin'in Müslüman olduğu ve bekarlığa vergi konduğu gibi uydurma haberini bir Nisan latifesi olarak yayınlamış. Bu haftalık bu kadar. Nisan ve yağmurlar dedik programı grup VOVA'nın hemşince bir şarkısıyla kapatalım. Havaz Ali Merales göğü yine bulut sardı. Böylece Jacques Cohen de bir kez daha anmış olalım. Hoşça kalın.